Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program elde olamayan durumlar yüzünden programı ben tek başıma, e, üstelik konuksuz olarak, üstelik canlı olarak sundum. E, ve Hordi Saval'in Katarları ve onlara karşı üretilen Haçlı Seferi'ni anlattı. Üç dizlik Unutulan Krallık adlı tarihi albümünü, tarih içerikli albümünü daha doğrusu konuştum ve dinledik. Bugün Gülhan e, Bağso'yu ağırlıyoruz. Ee, zorla gündeme oturtulan bir konunun Osmanlı'daki hikayesini konuşacağız. Toplumsal tarihin 223. sayısındaki kapak yazısı politik bir alan olarak kadın bedeni Osmanlı toplumunda kürtajın yasaklanmasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz Gülhan Hanım. Hoş bulduk merhaba. Ee, Gülhan Hanım Işık Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde öğretim üyesi. Doktor ötezi e, Bin Hangtum Üniversitesi'nde verilmiş. E, Gender and the Politics of Female Body. Midwifery, Abortion and Pregnancy in Ottoman Society. 1838-1890 burasını Türkçe okuyayım. İsminden de anlaşılmıştır makalenin. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kürtaj meselesini nasıl ele aldığı, nasıl uyguladığı, bu konuda ne tür yasaklar getirdiği, ne tür düzenlemeler yaptığı, çok kabaca özetlersek böyle... Şimdi 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti bir değişim sürecinde, bunu tabii evvelsi de var ama diyelim 3. Selim'den 2. Mahmut'tan başlayan bir ciddi bir yeniden yapılanma süreci. Bu süre içerisinde Osmanlı Devleti'nin kendi sorumluluk alanlarını genişletiyor, daha farklı alanlara da müdahale ediyor. Nüfus da bunlardan bir tanesi ve dolayısıyla kürtaj meselesi de Osmanlı Devleti'nin gündemine giriyor. Ee, 1838'de bir düzenleme oluyor. Bu arada tabii Müslüman nüfusun artmasını Hı. da hedefliyor. Ee, ben konuşmaya başladım. Ee, devamını <gülüyor> sizden bekliyorum. Peki şöyle aslında biraz 19 uzun 19. yüzyılın hikayesi biraz devletin doğasının değişmesi ve devletle toplum arasındaki sözleşmenin değişmesinin hikayesi de bir yanıyla. Devlet yeni işlevler üstlenirken ee, Yani daha önceki yani devletle toplum arasında daha basit bir sözleşme tanımlıyorum. Önce belki onu söyleyeyim. Devlet temel olarak güvenlik sağlıyor, vergi toplar karşılında vergisini topluyor, para basıyor. Yani çok e, aslında düz. ve belki de hani bizim toplumumuza göre çok daha rahat bir ilişki de söz konusu ama devletin modernleşmesiyle beraber belki fukurcu bir anlamda devletin bizim için yaptıkları artarken bekledikleri de artmaya başlıyor. Hani bir yandan e, işte bürokrasi aygıtı genişlerken okullar okul açılırken hastaneler kurulurken hani bir yandan da hapishaneler Polis karakolları yani hem baskıcı işlevler hem bir takım sosyal hizmetler paralel bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ama bütün bu hizmetler bir yandan nüfus bilgisini de gerektiriyor. Ee, kime ne kadar yol yapacaksın, ne kadar okul yapacaksın, ne kadar hastane, kimi nasıl cezalandıracaksın. Nüfusu bilmeyi denetlemeyi de beraberinde getiren hizmetler. Ni mantık taşıyor aslında ee, yani biraz nüfusa yönelen ya da nüfusa yönelik ilgi biraz böyle bir çerçevede belki kavramsallaştırmak gerekli. Ee, ama bir yandan da böyle sayısal olarak baktığımız zaman 19. yüzyıl Osmanlı'nın nüfus için gerçekten kaygılanmasını gerektiren de bir dönem. Çünkü işte tahmin yani tarihçilerin tahminlerine göre 19. yüzyılın başında Osmanlı nüfusu 25 milyon 32 milyon arasında bir yerde. Yani bu kadar geniş bir aralık tanımlıyorum. Çünkü çok e, güvenilir nüfus sayımlarından bahsedemiyoruz II. Evet. Mahmut dönemi için henüz. Ama yüzyılın sonuna gelindiğinde nüfusunun 19 milyona düşmüş olduğunu görüyoruz. Yani en iyi tahminle 6-7 milyonluk bir düşüşten bahsediyoruz. Bunun da en büyük nedeni aslında toprak kayıpları. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca çok büyük bir toprak kaybı yaşıyor. ve nüfusunun yoğun olduğu toprakları kaybediyor. özellikle Balkan topraklarını ve nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu Anadolu toprakları ördükle evinde kalmış oluyor. Yani nüfus için kaygılanması gerektiren bir hani nüfus giderek önemli hale gelirken sayısal olarak çok fazla düşüyor. Dolayısıyla da kaygısında çok fazla has, haksız değil Osmanlı bürokratların nüfusa yönelik kaygısında. Esasında bir taraftan da habire göç alıyor değil mi? Ama buna rağmen nüfus düşüyor. Tabii. yani çok şey bir dönem olması lazım. Tabii yani bir yandan da tabii demografik yapıda çok fazla Hı -hı. değişiyor. Yani hani Gayrimüslim nüfus topraklarını kaybediyor. Müslüman göçü alıyor. Ee, yani demografi çok köklü bir şekilde de değişikliğe uğramış oluyor aslında. Yani hani yaşam beklentisi bir miktar artıyor sağlıkta gelişmelerle ama hala çok düşük tabii. Ee, doğum oranları ilk bir yıla kadar yaşam oranları belli ki çok Hı -hı. fazla düşük. Bir yandan hani çok yüksek nüfus, nüfus artış hızlarından bahsedemiyoruz Hı -hı. tabii ki. Ee, ama yani hani toprak kayıpları bu kadar büyük olmasa bu kadar büyük bir nüfus düşüşünden herhalde bahsedemeyiz bir yandan da. Ee, bu arada tabii şey yani doğumları da arttırmak istiyorlar herhalde. Tabii. Özellikle Müslüman doğumlarını ben bildiğim kadarıyla batıda da <gülüyor> e, Osmanlı topraklarındaki nüfusun değişimi, <gülüyor> nüfusun kalitesi batıda da yoğun olarak takip ediliyor. Belki Osmanlı devleti bunu <gülüyor> fark ettikten sonra da herhalde. kendi nüfusunu bilmek, kontrol etmek gibi. Aslında evet, yani çünkü on, nüfus 19. yüzyılın çok büyük bir meselesi hı hı. Avrupa içinde, yani hani e, bir sürü Avrupa devleti de kendi nüfusunun düştüğünden kaygılanıyor ya da en azından yükselmemesinden Fransa bunların başında geliyor. Yani hani tek Osmanlı'ya özgü bir kaygı değil. O dönemin Avrupalı aydınlarının yazdığı bir yığın kitaplar nüfusun düşmesi nasıl artması gerektiği. Ya da işte Maltus gibi bir adam çıkıyor. Yani direkt nüfusun artması ya da düşmesi değil ama. Yani nüfusun nasıl kaliteli bir nüfus artışı hmm. olması gerektiğinden bahsediyor. Ama nüfus o dönemin entelektüellerini çok meşgul eden bir konu aslında. Osmanlı aydınları da özellikle böyle doktorları. İki koldan düşünüyorlar bir yandan nüfusu düşüren faktörleri azaltmak. Ortadan kaldırmak istiyorlar. Bir yandan da nüfus artışını sağlayacak bir takım tedbirler geliştirmek istiyorlar. İki kollu yani hem düşmesin özellikle Hı -hı. de anne ve çocuk ölümleri azalsın, doğumdaki ölümler azalsın istiyorlar. Mesela kürtajı böyle bir çerçevede düşünüyorlar. Nüfusu düşüren önemli bir faktör olarak görülüyor kürtaj. Hı -hı. Yani hani benim aslında biraz önerdiğim tezde de şimdi yazmaya çalıştığım kitapta da önermeye çalıştım aslında nüfusun... düşmesine yol açan gerçek sebepleri ortadan kaldırmayınca Osmanlı bürokratları gözlerini ya da Osmanlı hükümeti gözlerini kadınların doğurganlığına dikiyor. <Gülüyor> Ve hani bunu düzenleyecek, yönlendirecek, denetleyecek bir takım politikalar geliştiriyorlar. Yani hem doğurganlığı arttıracak önlemler almaya çalışıyorlar. Kadınları doğumuna teşvik etmeye çalışıyorlar. Doğum koşullarını değiştirmeye çalışıyorlar. İşte kürtaş bu çerçevede yasaklanıyor. Hamileliğe yönelik Bir düzenleme yapılıyor aslında. Hamileliğin daha sağlıklı geçmesi gibi bir kayda ilk defa ortaya çıkıyor belki de. Ee, tabii çocuk bakımı ile ilgili böyle bir yığın başka bir düzenleme özellikle 100 yıl sonunda o da ortaya çıkıyor. Ben hani çocukla ilgili kısımlarına çok fazla girmemeye çalıştım. Daha çok böyle ki anı çalışmamı kadın bedeni ve kadınların doğurganlığı ile ilgili meselelerle sınırlatmaya çalıştım. Bu 1838'e kadar... En azından bu sözünü ettiğimiz kürtajın toplumda nasıl yaşandığına dair çok az malzeme olduğunu söylüyorsunuz yazınızda. Yani çok fazla konuşulamıyor galiba bu evet. konuda. Ee, siz de yazınızda aslında Osmanlı'daki e, kürtaj uygulamalarına geçmeden önce bir İslam kürtaja nasıl bakıyor? İsterseniz <gülüyor> biz de öyle başlayalım. Çünkü önemli herhalde Osmanlı toplumunu konuşurken. Tabii sadece evet. Müslümanlardan ibaret evet. olmadığını biliyorum ama <gülüyor> İslam'da başlayalım. <gülüyor> ya evet işte hani aslında yani hani kürtaj üzerine var birkaç çalışma daha. Ee, yani bazılarını ayrı tutmak istiyorum özellikle Akşin Someli'nin çalışmasını. Hı -hı. Yani Hı. çok doğru noktaları temas ediyor ama bazı yapılan çalışmalarda tabii. E, evet daha doğrusu aslında Osmanlı tarihçiliğinin belirli. Genel bir sorunu bu tek ile ilgili çalışmaların değil Osmanlı toplumu sadece Müslüman toplummuş Hı -hı. gibi yani bir yandan kültürler arası hoşgörden bahsediliyor ama yani hani bazı şeyleri anlatılırken çok fazla da unutulabiliyor gayrimüslimlerin olduğu dolayısıyla hani biraz hatırlatma ihtiyacını Hı -hı. duydum ben yani hani kürtaj tek Müslüman kadınların yaptığı bir şey değil tek hani İslami yasalara göre algılamamak gerek Hı -hı. ama İslamiyet içinde de bir yığın farklı yaklaşım Hı -hı. var karşı. Ee, ama yani karşı. Osmanlı hukuk sisteminin daha çok temel aldığı Hanifi hukukuna göre ya da Hanifi anlayışına göre kürtaj annenin hayatının te tehlikede olduğu durumda mekruh kabul ediliyor. Yani hani teşvik edilmiyor ama günah kabul edilmiyor, hı hı. Ee, önerilmiyor ama yani annenin hayatı tehlikede ise mecburen göz ardı edilebiliyor. Hı hı. Ama tek şart da bu değil galiba ee, Ama değil işte evet annenin hayatının tehlikede olması ne demek? Ne demek? Evet yani hani çok çok geniş tanımlanıyor hani filikte. Yani mesela anne emziremeyecekse atıyorum zayıfsa ya da başka bir rahatsızlığı varsa emziremeyecekse ama süt nene tutamayacaksa. Tabi mamanın vesairenin olmadığı bir toplumda hani çocuğu yetiştirmek büyütmek imkansız olacağı için. Baştan. Evet <gülüyor> bir tür meşru görülmüş oluyor da işte ne bileyim. Ee, yani hastalık durumları zaten Hı -hı. çok meşru durumlar ama yani hani emzirememe bile çok bence geniş bir tanım evet. aslında yani hani emzirememeyi bakamamak, e, bakamamak çok, geniş. E, çok geniş tanımlanabiliyor. Yani o şeyde gidiyor mu bunun içerisine maddi imkansızlıklardan dalıyı çocuğa bakamayacaksa o zaman da şey cenin. Evet aynen yani evet o zaman ıskatı canın mekruf görülüyor. Yani hani e, tabii ki teşvik edilmiyor <gülüyor> ama günah olduğu da kabul edilmiyor. Bir de tabii İslamiyet'in belki katoliklikten özellikle şöyle çok temel bir farkı var. Anne hayatın anneden devam <gülüyor> ettiğine da dair bir <gülüyor> felsefesi var. Oysa ki yani hani katolikte <gülüyor> hayatın çocuktan devam ettiğine. Doğru belki en bir kırılma şeyi bu yani. Evet türlü, yani dolayısıyla diye. da annenin hayatı yani evet şimdi doğuramıyor belki ama ileride bir gün doğurabilir anlayışı söz konusu. Hı hı. Bir de tabii hani şeyi de belki söylemek gerek. Yani İslam'ın en katı okulları bile aslında annenin hayatını aynı şekilde temel alıyor. Sadece riskler birazcık daha farklı şekilde hı hı. tanımlanıyor. Hani filik bunu çok esnetebilirken e, daha katı. Fıkıh okulları çok daha sınırlı tanımlanıyor. Annenin riskini gerçek bir hayatı riski, mesela tıbbi bir durum vesaire onlarla tanımlıyor aslında. Ee, ama yani dediğim gibi böyle İslamiyet bu anlamda kadınlara aslında bir yer açıyor. Hı hı. Tanzimat yasalarından tersine tanzimat yasaları annenin hayatını riski falan demiyorlar. Kürtaj yasaktır diyorlar. <gülüyor> hani böyle de bir ironi var aslında bu Modernleştikçe... konuda. Yani çok aslında modernleşmeyi gösterdiğine <gülüyor> inandığımız yasalar tam tersine bu meselede kadınlar üstüne baskıcı bir etki oluşturabiliyor. <gülüyor> Şimdi artık bir müzik arası verelim mi? Şimdi bu müzik meselesi biliyorsunuz her sefer bir e, ayrı e, bir yer kaplıyor. Osmanlı toplumundaki kürtajın yasaklanmasıyla ilgili Osmanlı toplumunda kürtajla ilgili müzik parçası bulmakta çok zorlandığımı söylemem <gülüyor> gerekir. Antikürtaj ya da prokürtaj. İki seçeneğim vardı. Bir tanesi değişik e, kürtaj e, hakkı için yapılmış kampanyalarda e, yazılmış şarkılar. Bu epey eski olabiliyor. Yani açıkçası Avrupa bu açıdan Türkiye'den gö göre çok daha bereketli. Ee, İtalyan, Fransız, e, Slovene... Daha, yani biz bir, bir sürü buldum. Ancak uzun uzun içeriklerini anlatmak gerekiyor çünkü her toplumun kendi koşulları var. O koşulları uzun uzun anlatmak gerekiyordu. Ondan vazgeçtim. Şimdi genel olarak e, e, Türkiye'de üretilen ve direkt olarak kürtajla ilgili olmayan ama e, kadın hareketiyle ile ilgili olan dört tane parça seçtim. Bantista'dan olur olmaz. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin. Gelsin, polisiniz, devletiniz gelsin, gelsin Bakanınız haklarımı versin, versin Aman istemem üzeri kalsın Ev işlerini marslılar yapsın, yapsın Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın Olursa çocuk yaparım, olsun, olsun İstemezsem suyları kurusun Çıkmışım ben çekirdek aileyi Kırmışım kendi testimi Böyle ne bacı ne bayan Hayatta olmam ben adam Cinayetin lisesi siz kalmaz, kalmaz Yastık değildir köşette, durmaz, durmaz Korkunur sayen içinde, kalmaz, kalmaz Tarih yazar, figüran olmaz Çevir dünyayı tersine, dövsün, dövsün Seni dövemez seni, dövsün, dövsün Kız kardeşlerin sesini I sin, I Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Gülhen Balsoy ile Osmanlı'da kürtaj yasasını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi, şimdi İslamiyet ve kürtajı konuştuk. 19. yüzyılda Osmanlı aydınlarına göre e, kadınlar için çocuk düşürmenin belli sebepleri var. Biraz bunlardan bahsedelim. Yani neden kadınların kürtaj yaptığını düşünüyor Osmanlı aydınları? Tabii Osmanlı erkek Hı. aydınları demek. <gülüyor> <gülüyor> ya evet yani biraz aslında bu tartışma bile bu kürtaj tartışmasının ne kadar politik bir tartışma olduğunu gösteriyor. Ee, işte Aslında çok bahsetmedik belki. Böyle birazcık geçti ama Osmanlı'da kürtajı ıskatı cenin deniyor. Yani cenini düşürmek aslında. E ve böyle terimin belli bir belirsizliği var. Düşük için de cenin kullanılıyor. Kürtaj için de cenin kullanılıyor. Ama gittikçe tabi bu bir problem haline geliyor terim bir yanıyla. Belli belirsiz de olsa. Ee, Osmanlı aydınları yani 1838'de elimizde ilk belge var. 38 öncesinde de aslında kürtajı yasaklama yönelik tek belgeler görüyoruz ama bütünlüklü politikalar 38'de geliyor. Ve bunlar işte kadınların aslında çocuk yetiştirmenin zahmetlerinden kaçtıkları için kürtaj yaptıklarını. Hani rahat bir hayat sürebilmek için kürtaj yaptıklarını öne sürüyorlar. Yani kadınların aslında sefahat istediklerini... <gülüyor> sefaattan vazgeçemedikleri için rahat hayattan vazgeçebilmedikleri için çocuk düşünmen ya yetiştirmenin zorluklarını katlanmak istemedikleri için. Kürtaj yaptıklarını söylüyor genellikle bu belgeler. Ve daha çok hani çocuk yetiştirmek ne kadar da hani kutsal bir vazife biraz bunu vurgulamaya çalışıyor. Tabii burada yani herhalde üst sınıf kadınları tarif ediliyor <gülüyor> bu grup için. Evet aslında <gülüyor> yani hani evet yani öyle bir söylemsal bir sorun var Hı -hı. aslında. Yani kimdir bu kadınlar ve toplumun <gülüyor> ne kadar marjinal bir kesimidir? Eminim evet. hani bu, bu tercih yapan kadınlar da vardır ama toplumun çok marjinal Hı -hı. bir kesimini de oluşturmaktadır. Rüyolardır evet. büyük bir, bir ihtimalle. <gülüyor> Ve belki çok sözde kaldığını fark edin Osmanlı Aydınları <gülüyor> giderek bir ayrım yapmaya gidiyorlar. Hani bazı kadınlar sefaat yüzünden kürtaj yaparken, ıskatı yaparken bazı kadınlar sefalet yüzünden. Arada bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, ben sanki sizin yazınızdan o sefahatın e, içerisinde e, yani çocuk yetiştirmek, çocuk doğurmak <gülüyor> biraz kadınları cinsellikten de uzak tutan bir şey. Sanki böyle öyle onu bir... E, ne, e, Böyle bir şey de var galiba sanki ya değil mi? Ya kesinlikle evet. Yok kesinlikle evet. Çok doğru bir gözlem evet. Yani zaten hani kendisini sefahat alemine bırakmış. Çocuk yetiştirmiyor. Evet yani bir tür düşkünlük çağrışımı var orada Hı -hı. aslında. Bir tür düşkünlük ve yozlaşma. Oysa hani sefaletten bahsederken tam tersine üstelik de yani hani ee, belgelere bakınca yani ben biraz şey düşünüyorum. Yani hani sefaletten bahsedince de, belgeler birdenbire kadından değil aileden bahsetmeye başlıyorlar. Hı. Orada da hani hmm. e yine hani İskatıcı'nın yaptıkları için kızılıyor ama. bu sefer mazur görülüyor. Orada işte aileye yönelik tedbirler devreye giriyor. Hani çünkü hani kadın belli ki aslında kötü bir şey. O yüzden kadından artık bahsedilmemeye başlanıyor. Aile bir şey korunacaksa Hı -hı. aile korunacaktır mantığıyla aslında. Daha çok işte ailelere nasıl yardım edilebilir? Yoksul ailelerin hali nasıl düzeltilebilir? Falan şeklinde bir söylem gelişiyor sefalet hattında. Ben burada şey geldi aklıma bunu konuşurken. Şimdi çok büyük bir miktarda da muhtemelen şey vardır. Yani tabii bu sefalet sefalet ayrımını tırnak içinde kullanarak şey yapıyorum. Hmm, tecavüz olarak adlandırılmasa bile yani istenmeyen ilişkilerden meydana gelen çok yüksek oranda hamilelik olduğunu tahmin ediyorum, <gülüyor> düşünüyorum. Bu kürtajların önemli bir kısmı da muhtemelen bunlardan oluşuyordur herhalde ama bu hiç yer alıyor mu şeylerde? Ee, söylemde yer alıyor mu bu? Almıyordur Söylem diye tahmin ediyorum. Evet <gülüyor> çok fazla yok aslında. Benim rastladığım çok fazla <gülüyor> yok. Ee, belki hani o gözle de bakılabilir ama Ee, ya bir yandan da tabii e, hani tecavüz ve zina meselesi Osmanlı hukukunda çok karmaşık bir mesele hı, aslında. Hı. İşte bu dört şahidin gerekmesi vesaire nedeniyle zaten tecavüz ispatlanamayan evet. ve zaten ispatlanmamak üzere tasarlanmış bir suçta bir yandan. <gülüyor> e, dolayısıyla işte Osmanlı tarihçileri bu zina suçlarını çok farklı işlevlere aslında hizmet hı, hı. ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla da hani biraz bulmak hı, hı. zor da o tür vakaları. Belki tabii şey... E, 19. yüzyılda yeni mahkemelerin kurulmasıyla beraber tekrar belki cinsel Hı -hı. suçlara başka gözle bakmak gerek ama bir yanıyla tabii şeyi de bilebilmek çok zor bence. Yani kürtaj zaten doğası gereği çok mahrem bir konu Hı -hı. yani kadınların herkesle paylaştığı bir konu değil Hı -hı. çoğu zaman kendilerine sakladıkları ya da birkaç güvenebilecekleri Hı -hı. insanlara paylaştıkları bir konu. Dolayısıyla şeyi görmek yani kadınların deneyimi açısından bu meseleyi görebilmek gerçekten çok zor. Tek Osmanlı değil, başka tarihçiliklerde de çok zor. Çünkü kadınların bu konuda bize bırakmış oldukları kaynaklar yok denecek kadar az. Dolayısıyla biz sadece devletin cezalandırma çabasını, suçlulandırma çabasını, ne bileyim yasaklama çabasını ağırlıkla görebiliyoruz. Oysa kadınların deneyimini maalesef konunun mahrem doğası görmemize çok güçleştiriyor. Dolayısıyla bu tip aslında çok güzel sorular ama cevap vermemiz <gülüyor> hakikaten kaynakların doğası nedeniyle çok çok zor. Ee, Şimdi bir yaptırımlardan bahsediyorsunuz yazınızda. Burada ilginç olarak hedefte kürtaj yaptıran kadın değil de teknik kadro var değil mi? Ebe var, eczacı var, e hekim var. E Benim orada şey dikkatimi çekti. Orada Akşin Somel'in de ismini an anıyorsunuz. Kürtaj karşıtı politikalar bu 38-58 arasında sizce niye ceza yasalarına yansımıyor da böyle o verdiğiniz örnekte oysa bir yaptırım olduğunu görüyoruz? Ama yasalara sizce niye yansılıyor? Ya e, biraz aslında bir taraftan yasalar da yeni yeni oluşuyor Hı -hı. 38 sonrası. Hani bunu da çok göz ardı etmemek gerek aslında. Hı -hı. Yani hukuk sisteminde bir tür böyle yeniden yapılanma süreci de aslında 38'den sonra başlayan. Yeni mahkemeler kuruluyor, yeni yasalar çıkıyor, yasalar farklı gözle okulları açılıyor, farklı gözle yazılmaya başlanıyor. Biraz hani aslında hani bunun getirdiği bir boşluğu da göz ardı etmemek Hı -hı. gerek. Ee, ama onun ötesinde mesela Akşin Sömel e, katıldığım bir yorumda bulunuyor aslında. Böyle bir tür tanzimat e, ideallerinin bir kesintiye uğramasından bahsediyor aslında. Ve benim paylaştığım bir yaklaşım ama e, biraz şeyi vurgulamaya çalışmıştım. Böyle çok zaten hani kürtaj üzerine tek tük cezalandırma ilişkin daha doğrusu tek tük belge çıkıyor. Yani yasal kılama üzerine çok belge bulabildim ben arşivde ama e, kürtaj yaptırıp ...yapıp yapım ilaç sağlayıp böyle yakalanan çok az eczacı doktor ve ebe örneği bulabildim. Bunlardan bir tanesi de o henüz yasalara e, yansımamış olduğu dönem. Biraz o yüzden belki de böyle üstüne düş, düşünmeyi gerekli buldum. Yani aslında henüz Hı -hı. yasası çıkmamış ama bir tane ebe yakalanmış kürtaj yaptığı için. Belki bir cariye yaptığı için çünkü... E, ...bir cariye de sonuçta... Ee, bir, bir yandan hayati tehlikeye ya atılması böyle bir malın aslında tehlikeye atılması hı hı. gibi bir şeydi aslında. Belki o yüzden daha fazla tepki uyandırdı. Bir köleci başının cariyesinin, belki de satılabilecek durumda olan bir cariyenin e, kürtaj yapması. Bu arada tabii evlerde cariyelerin kurtar yapması mesela özellikle istenmeyen bir şey. Çünkü çocuk doğduğu zaman ikinci bir aslında e, ekonomik kaynak da doğmuş oluyor. Dolayısıyla yani hani e, hani cariyenin durumu herhangi evli bir ya da işte herhangi başka bir kadının konumundan birazcık daha böyle belki hassas bir durum. Onu da belki o çerçevede de ayrıca düşünebilmek gerek. E, ama Hani bir bence yine kürtaj yapan kadınların bulunması, yakalanması, tutulması çok zor. Kim bunu nereden bilecek? Ee, belki kadın hayatını kaybederse, olay başka bir şekilde mahalleye falan yansırsa bilinebilir. İkincisi de zaten devlet kadınları cezalandırmak istemiyor. Kadınlar doğursun, doğursun istiyor. Istiyelim. Dolayısıyla da yani kadınları cezalandırmak kendi mantığına aykırı olurdu. Dolayısıyla yani hani onlara ilaç temin edecek kişileri biraz caydırmaya çalışıyor. Şöyle bir hassasiyeti var mı devletin? Bu, e, buradaki örnekte de Mazalto, Mazalto isimli bir şahıs <gülüyor> şey yapıyor. Yani Müslüman değil. E, ama e, şey yaptığı, kürtaj uygulanan hanım Müslüman. <gülüyor> dolayısıyla bir Müslümanın çocuğuna kürtaj dolayısıyla Müslüman olacak bir çocuğu şey yapmış oluyor. Bu <gülüyor> özel bir ceza gerektiriyor mu? Bu konuda bir hassasiyet var mı? Böyle bir örnek. Eee <gülüyor> Yani devlet evet Müslüman nüfusunun azalmasından ekstra kaynaklanıyor. Bu anlamda bir hassasiyeti var olduğunu ben düşünüyorum. Ama bir anlamda hani tarihçilikte şöyle sıkıntılı bir durum da var. Belki onu da yeri gelmişken söylemedim. Ee, şimdi ile ebelerin kürtaj yaptığına dair bir söylence var Osmanlı tarihçiliğinde. Ve Yahudi ebelerin kürtaj yaptığı ve onlara kanlı ebe dendiğine dair yaygın bir anlatı var. Ben mesela tarihçilikteki bu yaygın anlatıyı çok paylaşmıyorum. Yani Çünkü bunu doğrulayacak kadar böyle yüzlerce kürtler, japan, yahudi, ebe anlatısı hı hı. tabii ki yok aslında. Birkaç örnek üstünden çok vahim bir genelleme olduğunu düşünüyorum. Bir de pardon e lafınızı kesiyorum. Muhtemelen bu da şöyle de bir şey. Yani o sırada hekim, ister hekim deyin, ister ebe deyin, ister eczacı deyin. Zaten bunlar büyük bir oranda gayrimüslimce, müsusten çıkıyor hı hı. yani... ...diye düşünüyorum. Dolayısıyla kürtaj Hı -hı. yaptıracak olan da herhalde daha çok... Yahudi olur yahut Rum olur. Ya hani şeyde aslında ebeler düzeyinde özellikle çok ciddi bir fark yok. Çünkü Değil ebe mi? eğitimin yani ebelik profesyonel bir mesleğe dönüşmeden önce yani toplumda yani Değil kadınların mi? kendi Hı -hı. arasında yayılan bir bilgi dolayısıyla aslında her toplumun kendi ebesi var. O Hı -hı. toplumun nüfusu ne kadarsa ona göre ebesi var. Hani çok ciddi bir farklılık yok. Ama tabi okullaşmaya başladıktan, Hı -hı. devlet şehadetname dağıtmaya başladıktan sonra ve 19. yüzyılın başka dinamik ile beraber tabii birazcık evet farklar devreye girmeye başlıyor. Hı -hı. Mesela bu örnek hala bunu söylemek için biraz erken bir örnek, biraz talihsiz bir örnek. Çok genellenmiş. Belki yani bir şekilde arşivden elimize kalmış bir Hı -hı. belge. Ee, ama hani çok genellenmeye açık ve genellenince yanlış da olan bir örnek. Belki başka bir yerinden tutmalı. Yahudiyebeler yapıyormuş. Hı -hı. Yerinden Hı -hı. tutmak çok yanlış. Hı -hı. Tarafları götürüyor yani hani E, tarihçilikte birkaç kere vurgulandığı için özellikle söyleme ihtiyacı duydum. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela her, tabii her toplumun kendi ebesi, çünkü kendi içinden çıkıyordu. Hı hı. yani kendi ebesi vardır. Ama kürtaj gibi sonuçta e, mahrem bir yandan da hiç hoşa gitmeyen haklı olarak bir e, eylemi belki e, herkes başka cemaatten... Çağırıyor olabilir mi acaba diye düşündüm. <gülüyor> çok fantazi oldu ama. <gülüyor> Yok evet yani hani öyle hatta yani çok hassas olduğu için daha böyle mahremiyet gerektirecek her ebe muhtemelen zaten kürtaj yapmıyordur. Ama böyle de, evet. e, yine de yani daha çok ağzı sıkı olabilecek ebeler arayışı hmm. var tabii kadınların da öyle bir kaygısı var aslında. İsterseniz şimdi bir müzik arası daha verelim. Şimdi bağla akını dinleyeceğiz kırmızı leke Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Gülhen Balsoy ile konuşmaya devam ediyoruz. Osmanlı'da kürtaj yasağı, toplumsal tarihin 223. Temmuz sayısının kapak yazısı. 1858'de yeni bir ceza yasası hazırlanıyor. Burada kürtaj meselesi de daha detaylı bir şekilde ele alınıyor. Bu yasanın daha evvelki düzenlemeye göre nasıl yenilikler getiriyor? Şimdi 1858 ceza yasası, e, aslında Fransız ceza yasasının neredeyse kelime kelime tercümesi bir tarafıyla da. yani e, Kürtajla ilgili madde de Fransız ceza yasasından birebir alınmış bir madde. Ve 192. ve 193. maddelerde işte ıskatı ceninle ilgili hem çocuk düşürme önce e, hem kürtaj anlamlarında... E, Şimdi tam ismini söyleyemeyeceğim <gülüyor> kendisi. Araştırmamı unutuyorum galiba ama <gülüyor> ıskatecenin çenim ve e, işte zehirli maddelerin e, yasaklanması falan üstüne bir madde. E, hani Bu zehirli maddeler ilk ben mesela baktığımda çok garipsemiştim niye bu ikisi aynı başlık altında ama tabii ki hani kürtajı, kürtajı yönelik, yönelik evet kürtajı ya da daha doğrusu kürtaj yapabilmek için bir takım zehirli maddeler kullanılabiliyor içiliyor dolayısıyla da biraz hmm. hani iki farklı konu bir yandan farklı bir yandan ilişkili konu aynı madde içinde ele alınmış Fransız ceza yasasında da aynı şekilde. Ee, yani 1858 ile beraber ilk defa ceza yasasına giriyor ve cezası tanımlanıyor kürtaj yaptırmana yine aynı şekilde ebe doktor ve eczacılara yönelik bir ceza söz konusu kürtaj yapan kadınlara değil yine aynı mantık çerçevesinde. Ama aşağı yukarı aynı dönemde biz böyle bir politika kırılması da görüyoruz. Yani sefale, sefahate yönelik söylen birazcık daha az dile getirilmeye ve daha çok sefalet ve aileye yönelik e, politikaların daha fazla ön plana geçtiğini görüyoruz. İşte çocuk maaşları e, ikizlere çocuk yardımı yapılmaya başlanıyor. Önce yedi daha sonra dörtten fazla çocuğu olan ailelere yardım yapıldığını görüyoruz. Evet. bunlar çok da bir devletin maaş bütçesinin iyi durumda olmaması dolayısıyla çok düzenli yardımlar değil ama e, hani hem politik olarak formüle ediliyor hem de arşivde yapılan yardımların bir yığın örneğini bulmak mümkün. Yani çok düzenli olması da devlet yardım yapıyor çok çocuğu olanlara. Burada olan sadece Müslüman. Kesimden bahsetmiyoruz herhalde değil mi bu çocuk yardımları konusunda? Evet yani gayrimüslim kesimde yardım hı hı. yani dörtten fazla çocuğu olunca önce yedi daha sonra dörtten hı hı. fazla çocuğu olunca ya da işte ikizleri olan ailelerin yardım yapıldığını görüyoruz arşivden Yine hani çok fazla e, dini inanış farkı gözetmeksizin. Hı hı. Ama dediğim gibi yani bunlar çok düzenli yardımlar değil bütçe çok düzenli bir yardıma zaten el vermiyor. Kaynağını nereden bunun fonunu bulunacağına dair bir yanıt tartışma bulmak mümkün. İşte e, ila, vilayet bütçelerine bir yandan topu atıyor İstanbul. E, her ilki anede bünyesinde versin bu yardımları diye. Vilayetler böyle bir kaynakları olmadığı için topu tekrar İstanbul'a atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla arada bir yanıt tartışma oluyor. Kim verecek bu parayı diye. Yani çocuk doğurmanın teşvik edilmesi için birilerinin yardımda bulunması gerek ama hani bu paranın kaynağı da çok belli değil. Benzer bir şekilde mesela bunlarla paralel olarak terk edilmiş çocukları terk edilmiş bebekleri daha doğrusu evlat edilenlere yine devlet yardım vaadinde bulunuyor. Bunun da yine örneklerini bulmak mümkün. Ve işte terk edilmiş çocukların evlat edinilmesine dönük bir düzenleme bulmak bu dönemde mümkün. İşte e, 1902'de mesela Darül Hayrı aileye açılıyor. Yani Osmanlı yetimhanesi işte Darül Aceze'nin açılması bu döneme denk geliyor. Yani e, Hani bir yandan acizlere bakıma muhtaç olan önce tabii çocukları ve diğer insanları devletin sahiplenmeye işte sosyal devlet e, ya da işte bir tür refah devleti anlayışı ama tabii hani bugünkü gibi kıyaslamamalı ama devletin farklı sosyal işlevler yüklenmeye başlamasıyla paralel belki düşünmek gerek. Ama yani dediğim gibi artık kadınları suçlandırıcı bir söylemin yerine birazcık daha aileye yönelik bir takım politikaların aldığı. Formüle edildiği ve onların hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönem başlıyor 1858 Bununla sonrası. Bununla beraber o işte ebe doktor, eczacı, onlara da daha bir sert önlemler geliyor mu yoksa gene aynı o e, sürgün? Tabii tabii Kalıyor geliyor mı? çünkü yani ceza yasasında Kürtaj'ın ıskatıcenin cezası tarif ediliyor aslında. Hı hı. Yani kürek cezası veriliyor aslında. Ağır yani. Evet yani. ağır bir ceza. Hı hı. Ee, yine gerçi arşivde çok fazla cezalandırma örneği bulmadım ben hı hı. ama tek tükte olsa cezalandırma örnekleri çıkıyor. Ama yine Kürtaj yani hamile olan hanım. Yine şeyden cezadan muaf değil mi? Tabii. eskisinde olduğu gibi. Tabi aynı şekilde Hı. evet. Daha önce de işte daha önceki o 58 öncesi ebe eczacı ve e, hekimlerin işte yemin ediyorlar ama e, eğer hani yeminlerini tutmayıp kurtaj yaparlarsa ne olacağı çok belli değil. Şimdi ne olacağı belli oluyor ama yine aynı şekilde ebe hekim ve eczacıları yönelik bir düzenleme kadınlara dair bir cezalandırma söz konusu Hı. değil henüz. Şimdi Osmanlı döneminde kütçükarş kürtçükarş karşıtı politikalar cumhuriyet döneminde de esasında bir şekilde devam ediyor. Yani o yani sefahat sefalet meselesi nasıl oluyor? Bir de siz bir kitaptan bahsediyorsunuz. Çocuk düşürmek Cemal Zeki'nin Ee, Cumhuriyet döneminde nasıl bir politika izleniyor? Ben bir de buna bağlantı olarak şeyi sormak istiyorum. Bu Cemal Zeki'nin yazısı aslında şeyi özetliyor mu? O, o dönemin bakışını özetleyen bir şey mi yoksa daha? Çok paralel aslında. Hı -hı. Yani Osmanlı dönemiyle çok paralel. Bu Cemal Zeki'nin bahsettiğim kitabı 1926'da basılmış. Hı -hı. Hala işte Arap alfabesiyle basılmış bir kitap aslında. E, alfabe devrimi öncesi. Hı -hı. E, ama yani Osmanlı'daki politikaların çok hala ciddi bir devamlılık içeriyor Osmanlı'da geliştirilen politikalar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu kitap aslında daha tıbbi bir kitap yani e, kürtaj durumunda artık kürtaj değil çocuk düşürme terimini daha doğrusu yanlış söyledim ıskı yerine çocuk düşürme terimi Hı. kullanılıyor kitabın başlığı çocuk düşürmek artık ıskı değil ama Hı. hani terimin anlamında bir karmaşa yok. E, daha çok kitabın yani ilk yarısı yine aynı şekilde daha çok politikalarla ilgili hani kürtajın kötü olduğu nüfus artışını engellediği işte milli serveti aslında bir anlamda yok ettiğim gelişmenin önünde engel olduğuna dair bir takım söylemler içeriyor ve sekiz kadar doktorun anılarına koymuşlar bu Hı -hı. kitaba. O açıdan bana çok ilginç gelmişti. Böyle kadınların kendi sesini ve deneyimlerini duyamasak da biraz olsun böyle bize göz kırpıyor Hı -hı. o deneyimler aslında. Ve bunlar tabii çok doktorların yanlı bakış açısından <gülüyor> anlatılmış. İşte her doktor ikişer tane vaka anlatıyor. İşte kendi kendine kürtaj yapmaya çalışan ya da bir ebbeye gidip kürtaj yapmaya çalışan bir kadının nasıl hayatını yitirdiği ya da işte Işte sakat kaldı yani doğurma yeteneğini yitirdiği, Hı -hı. rahmini yitirdiği vesaire üzerine anılar aslında. Hı -hı. Ee, yani hepsi de aslında çok felaketle sonuçlanan kürtaj vakaları. Ee, ve işte belli ki bu kadar çok doktorun anasını anlatması yani hem biraz göz korkutma amacıyla da taşıyor. Kitabın ikinci bölümünde de aslında doktorların bu tür durumda ne tip müdahalelerde bulunacağı, nasıl ilaçlar kullanacağı vesaire üzerine daha tıbbi bilgilerle dolu. Ama yine aynı şekilde yani işte bu sefahat sefalet Ee, i̇kilemi devam ediyor yine orada da açıkça bir şekilde dile getiriliyor. Kimi kadınlar sefalet nedeniyle rahatlarından vazgeçmemek için kürtaj yapıyorlar. Kimi kadınlar da e, sefalet nedeniyle. kürtaj yapıyorlar deniliyor. Yani aynı söyleminde devam ettirildiğini ve kürtaj gerçekten hani Cumhuriyetin ilk yıllarında da yasaklanan ve hani e, ve tabii doğum politikası da aynı Hı -hı. şekilde çünkü Hı -hı. Cumhuriyet kuru, çok küçük bir nüfusla da kuruluyor ve nüfusu arttırmak gibi ciddi bir problem, dert de var. Dolayısıyla hani bu alanda aslında bir tür süreklilik görmek mümkün. Zaten hani bir yandan da Osmanlı'nın ilk dönemlerine kulaklarının kadın doğum uzmanlarının hani Os Türkiye Cumhuriyeti'nde De görevlerini hı hı. devam ettiriyorlar mesela Besim Ömer Paşa Osmanlı'nın ilk kadın doğum uzmanı işte Fransa'ya gidiyor kadın doğum eğitimi alıyor uzmanlık alıyor ebe mektebin daha sonra kuruyor kendisi öğrenci yetiştiriyor ama e, yani bir dönem milletvekilliği yapıyor dolayısıyla yani aynı zaten o politikayı devam ettirecek insanlar e, hı hı. hani aynı kişiler aslında Osmanlı son döneminde var olmuş insanlar yine o politikayı devam ettiriyorlar yani o politikanın devamının O politikanın değişmesi için esasında Türkiye'de nüfusun belli bir dolgunluğa gelmesini beklememiz gerekiyor. Evet yani. <gülüyor> evet, yani evet, yani 80'ler biliriz bir yandan da tabii yani bu konuyla çok alakası mı ben yıllarca yani nüfus Türkiye'nin nüfusu ne kadar çok ne kadar çok doğuruyoruz nüfusumuzun azalması gerekmeyen ile için diye büyüdüm ve birdenbire ne oldu bilmiyorum <gülüyor> nüfusumuzun çok az oldu ve artması gerektiği ortaya çıktı biraz da ona uyum almak zor. <gülüyor> Şimdi isterseniz bir müzik arası <gülüyor> daha verelim. Bu çok kısa bir müzik arası olacak. Yine Banu Akın'dan dinleyeceğiz. Çirkin Ördek Yavrusu. Çirkinim ben feministim Çirkin ördek yavrusu Ya da güzelim ben mankenim Çiçekli boya kutusu Çirkinim ben feministim Çirkin ördek yavrusu Ya da güzelim ben mankenim Çiçekli boya kutusu Herkesin söyleyecek sözü var Hakkımda Herkesin söyleyecek sözü var Hakkımda Güçlüyüm ben konuşabilirim, masayı tutan demirim. Aptalım ben seksiyim, kafeste bir sarı kanarya Herkesin söyleyecek sözü var hakkımda. Herkesin örneği var söyleyecek aklımda. Erkeğim ben, her şeyi bilirim. Hatta dünyayı değiştirebilirim. Dinleyin beni. Herkese söyleyeceklerim var. Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Gülhan Bağsoy'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi aslında Ahmet Giriş'te bahsetti tezinizle ilgili konuyu. isterseniz çok böyle kısaca, çok da uzun vaktimiz kalmadı çünkü çok kısaca... Tezinizin sınırları nerelerde oluşuyor? Yani bu herhalde bu çok ufak bir kısmı bu şeydeki içerik olarak söylüyorum tabii. <gülüyor> e, ya, şimdi ben aslında yine bu baştan beri konuştuğumuz Osmanlı nüfus politikaları çerçevesinde üç temel konuya baktım. Bir tanesi ebeliğin düzenlenmesi. Hı hı. E, hem ebelik eğitiminin verilmesi ama daha çok da ebeliğin düzenlenmesi ve mahalle ebelerinden ya da daha yerel bilgiyle ebelik yapan... kadınları birazcık devletin tıbbi hiyerarşisinin içerisinde bir yere oturtma çabasına baktım aslında. Bir denetim altına alınması, ebelik mesleğinin ve biraz profesyonelleştirilmesi. Bununla beraber tabii doğum da aslında değişmeye başlıyor. Yani baştan söylemiştim. Ee, yani Osmanlı Devleti'nin nüfus politikasına bakarken bir yandan durganlığı azaltan koşullara Ortadan hı hı. kaldırmaya çalışıyor özellikle de anne ve çocuk ölümlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor aynen Kürtaj'daki söylemler gibi yani söylemlerden bir tanesi de doğumdaki ebeleri ölümlerin çok büyük bir kısmına ebelerin yol açtığına dair bir söylem var öyle mi? ya yani O yüzden de ebe yetiştirmek hmm. istiyor ve doktor yetiştirmek istiyor ama mesela Avrupa tarihçiliği bize gösteriyor ki ilk kuşak doktorlar ebelerden çok daha fazla aslında ölüme yol açıyorlar. Hmm. Mesela Osmanlı özelinde de büyük, büyük bir ihtimalle öyle hmm. çünkü ilk kuşak doğum doktorlarının çoğu mektebiye mezunları aslında doğum dersleri alıyorlar ama bunu sadece teorik düzeyde hmm. alıyorlar. Yani pratik görmeden doğum uzmanı olabiliyor hmm. aslında bir doktor. E, çünkü doğuma girebileceği hmm. viladethaneler e, ya da kadınlara doğum yaptırabileceği hastaneler henüz yok. Çok yüzyılın sonuna doğru aslında bunlar ortaya çıkacak. Yani kadınlar için aslında çok düşünülemeyecek bir şey. Hastaneye gidip kadınların yatacağı hastane henüz zaten ortada yok. Yine hmm. o da yüzyılın sonuna. Haseki Nisa Hastanesi çok geç bu vasfı kazanıyor aslında. Yataklı hastane vasfı Vasfını. Dolayısıyla bir kadının gidip bir hastanede zaten hani pratik olarak öyle bir kurumu yok ama yani hani düşünülemeyecek bir şeydi. Hı hı. Kadınlar evlerinde kendi odalarında doğum yapıyorlar aslında. Bu çerçevede işte ebeliğin denetlenmesi nüfus politikalarının önemli bir ayağı. Diğer aya, önemli ikinci ayağı Kürtaş tartıştık ee, ve yine bununla bağlantılı olarak aslında işte yüzyılın sonları 1890'larda bir viladethane açılıyor ilk defa uygulamalı doğum yapılabilecek. Kadın doğum hastaneleri yavaş yavaş kurulmaya başlanıyor. <Gülüyor> 20. yüzyılda daha küçük kliniklerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, ve hamilelik birleştirilmeye başlanıyor bu dönemde. Yani bundan şunu kastediyorum aslında. İlk defa böyle hamilelikte ne yemeli, nasıl giyinmeli, nasıl hareket etmeli diye daha işte sağlıklı hamilelik nasıl geçirilmeli şeklinde el kitapları ortaya çıkıyor. Bu siz çocuğunuz beklerken sizi neler <gülüyor> bekler kitaplarının Osmanlı versiyonları aslında. 5-6 tane böyle kitap bulmak mümkün aslında. Bir de son olarak e, tezimle bakmamıştım ama şimdi ona bakmaya başladım. Çok kısa söyleyeyim onu. Lafı uzatmayayım. İşte biraz kısırlıkla uğraşmaya hı -hı. başladım. <gülüyor> Çünkü bir ayada hani e, doğuramayanlara ne olacak? Nasıl doğurmaları sağlanacak? Hı -hı. E, bu konuda da böyle birkaç kitap bulmak mümkün. Belki edebiyattan örnekler bulmak mümkün. Tabi bunlar çok fazla arşiv belgelerine hı -hı. yansımayan şeyler. Birazcık daha yazılı kaynaklardan, kitaplardan, romanlardan çıkıyor. E, aşağı yukarı bu çerçevede yani hı -hı. nüfus politikasının hı -hı. çeşitli boyutlarına bakmaya çalıştım. şey geldi aklıma ee, Osmanlı döneminde Cumhuriyet döneminde o kürtaj karşıtı tutum şey yapılırken defalarca söyledik ee, yani siz söylediniz ee, işte sefahat ve sefaretten dolayı kadınların yani kadınları suçlayan bir şey. Ee, halbuki şimdi başbakanın konuşmalarında e, kürtaj karşıtı söyleme izlerken e, bunun Türk milletine karşı e, areta düzenlenmiş bir komple sabotaj gibi sunuluyor. E, kadınlar şeyde değil. ...hedefte değil. Yani olmasın tabii de... ...ama yani bu kürtaj karşıtı söylemde... Yani. E, ...artık günümüzde... bir ...farklı bir durum var sanki. Ne dersiniz? E... Bilmiyorum. <gülüyor> yani şöyle... E, ...evet farklılıktan çok ben benzerliği evet, ...gizliyorum galiba. <gülüyor> Belki kadın olunca bilemiyorum. Ama yani yine devletin böyle... ...kadın bedenini, kadın doğurganlığını... ...kadın cinselliğini, genetlemedenilik... ...yani yaklaşımı ne kadar güncel... ...ve hala... Ee, yani başımıza bela <gülüyor> onu görmek de bir yandan e, öğretici bir yandan öfkelendirici e, ama bir yandan da aslında çok fazla evet kadınlara yönelik bir şey dile getirilmiyor ama feministlere yönelik böyle bir tepki de evet. çok yok diyemeyiz herhalde Hı -hı. yani kimi zaman e, hani onu sezmek aslında bazı çıkışlardan mümkün. Bir yani. de şöyle bir şey var pardon yani. Mesela diyelim ki işte beş çocuk doğur, üç çocuk, sayısı önemli değil ama çocuk doğur dediğin zaman burada gelen medyada mesela benim şey çok dikkatimi çekiyor. E nasıl çocuk doğursun ki? E, yani adamın parası yok nasıl çocuk doğursun? Yani mutlaka kadının bir şekilde kenarından geçiyor. Ya, yani sanki gökten inecekmiş gibi. Hiç kimse parası olsun olmasın. Sebebi ne olursa olsun o kadın doğurmak istiyor mu diye sormuyor. Ve bu çok temel evet. bir şey aslında. Yani bu kadının etrafında dolaşan, direkt böyle <gülüyor> onun e, iradesini es geçen bir şey hep... Ee, var. Evet işte aile söyleme ondan tehlikeli yani hani evet. paran yoksa tamam meşru da ben yani doğurmayı ha, evet. istememen yani hani e, öbür türlü yani evet kadının fikri yetiştirebilecek mi yani hani o karar kendisi vermesi gerektiğinde arada bir unutuyoruz ya da çokça unutuyoruz. Ya ben sorumu iyi, <gülüyor> e ifa iyi ifade edemedim yani bu Kürtaş karşıtı söylemdi bu meselenin Türk milletine karşı Yapıldığı olduğu e, meselesi hı hı. E, ne kadar geriye gidiyor o birden aklıma takıldı. Yani öyle onu spontan olarak soruyor. <gülüyor> yok yok yo, ama şöyle çok yanlış bir soru değil. Çünkü yani nüfus zaten milli servetin bir parçası evet. olarak görülüyor. Yani hani Osmanlı aydınları da yani hani Osmanlı'nın hem askeri hem mali ekonomik gücünün neyse işte nüfusun çoğalmasından geçeceğini inanıyorlar. Yani şimdi aslında öyle bir paralellik var yani hani evet. e, ulus olarak işte kalkınacaksak nüfusumuz çok olacağı için kalkınacağız diye bir politik aslında o anlamda çok çok da paralel bana kalırsa. Şimdi artık bitiriyoruz programın sonuna geldik. Ee, Gülhen Balsoy Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Teknik Masada Volkan Ağırı vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ee, son bir müzik çalıp veda ediyoruz. Hoşçakalın. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok kısaca müziği hızla <gülüyor> anlatacağım. Gene Bansistan'ın kadın icracılarından dinleyeceğimiz e, Sokak Meydan Gece adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkı Yani orijinali Morzoldat'ın e, Bataklık Askerleri, Emsinat yakınlarındaki Pappenburg'daki e, Börger-Mohur Toplama Kampı'nda 1933'te yazılan bir şarkı. Buranın e, sakinleri daha çok e, politik mahkumlar. E, müzik Rudi Goguel'den. 15 gün sonra görüşmek üzere.